95.0 açık radyoda açık yeşil başlıyor benim iç Ben de Ömer Madra ve destekçimiz Yıldız Etikana teşekkür ediyoruz. Ve 2023'ün ilk programında ilk açık yeşilinde yılbaşından hemen sonra e, yapıyoruz programı. Yani 4 Ocak günü ve çok e, havaların çok güzel olduğu bir yılbaşı geçirdik değil mi Ömer abi? Evet inanılmaz yani. Herkes bayılıyor tam bir manyaklık delilik diye nitelendirenler de olmuş yani. Evet. Çünkü bir ısı kubbesi resmen Avrupa'yı evet. 6 ülkeyi falan en az buzulmuş durumda. Belarus, Çekya, Danimarka, Latviya, Letonya yani. Litvanya, Hollanda, Hollanda evet. ve Polonya yani. Polonya. Belarus'taki hatta hakikaten inanılmaz. Yani bu konuları izleyen Maximiliano Herrera diye bir iklim bilimci var, aşırı hava üzerinde odaklanıyor. Yani tümüyle manyaklık, delilik yenitelendirmiş. Hiçbir şey buna yakın bir ölçüm yapılmadı. O kadar çok meteoroloji istasyonunda ölçülmüş ki rekorlar. Binlerce, binlerce diyorlar. Evet, evet yani bakmayın yetişemezsiniz diyorlar yani. O kadar çok ama Scott, Belarus'taki dört buçuk derece ortalamanın üstündeymiş. Scott tankın var bu evet. iklim bilimci. O genelde haritalarla paylaşıyor. Tam 1 Ocak günü ya da 2 Ocak günü paylaştı. 1 Ocak'ın haritasını paylaştı. Yani o kadar normalde kırmızı olur ya sıcak olan yerler. Normalden sıcak yer olan yerler kırmızı olur. Bu haritada siyah artık. Evet, yani siyah. kırmızı, mor, siyah, mor, kahverengi, mor, kahverengi ve siyah. Kahverengi siyaha dönmüş. Dolayısıyla aslında Akdeniz'de normalden çok sıcak. Yani Türkiye'de dahil olmak üzere İtalya, İspanya, Yunanistan yani normalden 5-10 derece daha sıcak aslında. Çünkü kırmızı oralar fakat bu bahsettiğimiz Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki aşırı aşırı sıcak nedeniyle yani rekor düzeyde mesela işte bu yine bütün bu hem Skat Bank'nın e, tweetlerinde hem diğer paylaşımlarda vardı. İşte Polonya'da e, normal şartlarda bir derece olan sıcaklıklar e, 19 derece. E, Çek Çek Cumhuriyetinde normalde 3 derece olması gereken sıcaklar 19,6 derece. Yani Çek Cumhuriyetindeki bir e, yerden bahsediyor. İşte Belarus'ta normalde dört buçuk derece olması gereken yer 16, dört derece. Almanya'da 950 istasyonda rekor kırılmış. Yani meteoroloji istasyondaki sıcaklık ölçümlerinde. Hatta yani e, siyah görünmüyor diye çok önemsemediğimiz İspanya, Fransa gibi yerlerde de mesela Bilbao'da İspanya'da 24,9 derece. En sıcak e, Ocak günü olarak şey yapılmış, ölçülmüş. Sadece diyor Norveç Britanya, İrlanda. Yani işte Britanya derken aslında sonra Scott da Duncan'dan da bir Güney Britanya'da, İng Güney İngiltere'de de gene rekorlar kırıldığı da görülmüş. Evet bir tek işte İtalya ve South East yani Güneydoğu Akdeniz bizim de bulunduğumuz bölgede ama aslında Türkiye'de de çok sıcak bir yılbaşı yaşadık. Ama işte rekor değildi belki. Aradaki fark buydu. Bu inanılır gibi değil. Daha iki hafta önce çok büyük soğukların yaşandığı yerde. Şimdi e, 1 Ocak günü e, rekor sıcaklıklar e, kaydediliyor. Ve artık bunu da e, evet yani fark edenler yok değil tabii. Özellikle sosyal medyada bu durumun acayipliğini, anormalliğini konuşanlar var. Eskisine göre daha fazla ama genellikle e, normal ve hatta iyi bir şey olarak Evet, yerleşik medyada yani bir tek şeye rastladım. Washington Post'ta ayrıntılı bir yazı vardı. Bu tehlikeli ve anlaşılmaz diye bir durumu anlatıyordu. Ian Livingston diye ayrıntılı bir yazı yazmıştı. Binlerce rekorun kırıldığını Avrupa'daki. New York Times'da da biraz vardı ama Türkiye'deki yerleşik medyada çok az yani görüldü doğrusunu isterseniz. Bu da endişe verici tabii. Yani karbon briefte bir e, haber var. Biraz eski yani eski derken 15 günlük falan bir e, atıf çalışması, attribution çalışması e, yapılmış. Yani bu e, iklim felaketlerini, iklim değişikliğine bağlama çalışmaları yapılıyor ya. E, bunlardan evet. bir tanesi çok hızlı yapmışlar çalışmayı. Arjantin'de e, Aralık başında yaşanan ve e, sıcaklıkların çok yükseldi yani 40 derecelerin üzerine çıktığı 24 tane e, meteoroloji istasyonunda 4-12 Aralık arasında yaşanan bir sıcak dalgası varmış. O sıcak dalgasının e, iklim değişikliğine bağlı olup olmadığı yani iklim değişikliği olmasaydı bu sıcak dalgası görülebilir miydi e, araştırması yapılmış. Ve sonuç çok çarpıcı e, bu Arjantin ve Paraguay'daki sıcak dalgasının iklim değişikliğine bağlı olarak 60 kez, daha olası hale geldiği söyleniyor. Evet, yani %60. 60 kat evet, 60 yüzde 6000 bin. Yüzde altı bin, evet. <gülüyor> <gülüyor> yanlış söyledim, evet. 60, kat, 60 kat daha olası haline geliyor. Ya yani bu aslında kısaca iklim değiştiği olmasaydı böyle bir sıcak dalgası olmazdı. E, demekle aynı şey yani e, bu derecede 42-43 derecenin hatta 40, 44 derecenin e, Arjantin'de ölçüldüğü bir sıcak dalgası. E, bir de e, şey haberi vardı, El Nino geliyormuş. E, onu gördüm mü Ömer abi bilmiyorum. Bugün, e, Avustralya'da e, evet. mı? Evet, yani gördüm. Avustralya üzerinden yapmışlar haberi. Çünkü bu bir e, Gardin'deki Avustralya hava durumuyla ilgili bir haber olduğu için. Avustralya üzerinden yapmışlar haberi ama yani Avustralya'ya gelmiyor tabii. El Nino geliyorsa her yere geliyor, bütün Pasifiye geliyor. E, evet. Dolayısıyla e, yapılan ölçümlere göre yani Avustralya açıklarında yapılan ölçümlere göre Deniz suyu sıcaklıkları, okyanus, pasifik e, yüzey sıcaklıkları, e, Laninya'nın, 3 yıldır devam eden Laninya'nın bitmekte olduğunu, ısınmanın başladığını ve çok büyük ihtimalle 3'te 2 olasılıkla diyor. E, bu yılın sonunda El Niño'nun geleceğini gösteriyor. Eğer böyle bir şey olursa, yani El Niño koşulları, yani pasifikteki sıcak su akıntısı koşulları başlarsa, 2023 en sıcak yıl olur. E, sıcaklık rekoru evet, kırar evet, evet, e, deniyor. Avustralya'daki mercan kayalıkları resif ve evet. resif filan açısından tam bir felacya olabilir. Evet, öyle bir Orman yangınları da... açısından da çok büyük bir tehlike yaratıyor tabii Avustralya'daki orman yangınları açısından. Yani bu haberde ona ıı, vurgu yapmış. Çünkü El Niño koşullarında Avustralya'da çok büyük seller olmuştu. O da yağışları arttırıyor malum eee El Nino ise sıcaklıkları arttırıyor özellikle Güney Yarımküre'de. dolayısıyla oradan yapmışlara beri ama bu dünya açısından da önemli bu herhalde. Bu haberin devamı gelecektir diye tahmin ediyorum. Evet. Veriyorum. Bir de şeyi de hemen ekleyeyim ben de bir bu şey haberini et, etraflıca inceleyen bu Maximiliano Herrera adlı klimatolog aynı zamanda bir sitesi de var işte Extreme Temperatures Around the World diye yani site dediğim işte internet uh -huh. hesabı var. Orada bu Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da yani Kuzey Amerika'da görülen muazzam soğukların, anormal soğukların ki o da küresel iklim değişikliğiyle bağlantılı, şüphesiz ki kutup borteksi denen olaylar, uh -huh. akıntılar. Ee, şimdi dönmüş yeni yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde kışsız girdi diyor. İşte Alabama'da 81 Fahrenheit, Oklahoma ve Mississippi'de 79 ve 77 Fahrenheit dereceleri bunlar aşağı yukarı yani 27-28 derece gibi tuhaf rakamlara ulaşıyor Celsius olarak ve yani en sıcak gün dördünde bugün söylemiş. 4 Ocak'ta pek çok rekorun kırılmasını da bekleyebiliriz demiş mesela. O da öyle. İki de evet. ilginç araştırmadan bahsediğimizde birer satırla çok ilginç. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri ki dünyada açık ara bu silahlı öldürmeler cinayetlerle seri cinayetlerle bilinen şidde, şi, yani silah şiddetinin epidemisinin iklim acil durumuna bağlı olduğunu gösteren bir araştırma yapılmış. Çok ilginç aslında. Hem de çok önemli Journal of the American Medical Association, JAMA diye kısaltılan Network Open'da yani bayağı ölçmüşler ve ne, ne zaman anormal sıcaklıklar varsa şiddet olayları, silahlı şiddet, öldürmeler, cinayetler falan o kadar artıyormuş. Bayağı ciddi bir şey yani bu. Evet. Yanlış Sadece böyle de, basit basit bir psikolojik etki falan diye geçiştirilebilecek bir şey bir değil. Bir şey yani. değil. Evet. O da daha da, da paralel bir tane daha var. Onu da gözlerim inanamayarak, gözlerimle görme, gördüğümü ovuşturarak baktığım bir araştırma var o da e, Guardian'da yazıyordu e, böyle yüksek e, teknolojili kapitalist çözümler iklim için, ekolojik krizler için getirilen şeyler de e, ırkçılığı çok artırıyor diye. <gülüyor> evet. E, o da tabii aslında biraz şu yüzden arttırıyor. ben de gördüm. E, yani bu, bu tür aşırı yüksek teknolojik çözümler aslında toplumun sosyoekonomik seviyesi daha güçlük kesimlerinin işine yarıyor aslında. Çünkü onların hmm. kullanabileceği teknolojiler ön plana geçiyor. Evet. Irkçılığı da arttırıyor. Tam da şimdi bunu demişken şeyde çıkan Carbon Brief'te çıkan 14 Aralık tarihinde çıkan bir haber bir Ecological Economics dergisinde bir akademik dergide çıkan bir araştırmanın haberini yapmış. Çok ilginç. Bu işte toplumsal kesimlerin emisyonlardaki payını e, falan gösteren çalışmalar vardır ya. E, bu çalışmaların benim bugüne kadar gördüğüm en detaylısı e, ama sadece e, şey için, Britanya için yani Birleşik Krallık için yapılmış bir çalışma. Fakat sonuçlar çok çarpıcı. E, toplumun e, işte bu yüzde onluk dilimlere e, gelir olarak yüzde onluk gelir dilimlerine bölerek e, ...emisyonları hesaplanıyor biliyorsunuz. Burada enerji tüketimi üzerinden... ...gigajül biriminden... ...enerji tüketimini hesaplamışlar bu kesimlerin. Hı hı. Ve... E, ...çok detaylı bir kırılım yapmışlar. İşte evde kullanılan enerji... E, ...uluslararası uçakla... ...uçuşlar... ...işte... E, ...domestik yani yurt içi uçuşlar... ...otomobil kullanımı... E, ...toplu taşıma kullanımı... E, ...gıda... ...işte... Alkol, tütün, be, eğlence için vesaire vesaire. Yani bütün enerji kullanımlarını çok detaylı böyle 15 e, başlığa falan ayırarak kırmışlar. Ve e, şey arasındaki, toplumsal kesimler arasındaki enerji e, tüketim farklarına bakmışlar. Çok çarpıcı sonuç, manşede de çıkardıkları e, sonuç şu. E, toplumun en e, zengin %10'u yani en yüksek gelirli %10'unun sadece uçmak için harcadığı enerji, uçaklara binmek için harcadığı enerji toplumun en yüzde %20'sinin bütün hayatı boyunca harcadığı enerjiden fazla. Evet, bu yani hakikaten ben de gördüm bu haberi, dudağım <gülüyor> uçukladı yani. İnanılmaz <gülüyor> bir şey. Ee, ve diyor ki bu top en zengin %10 e, en düşük %30'un toplam enerjiden daha fazla enerji harcıyor her zaman. Ee, özellikle de bu, bu otomobille yapılan seyahatler, uçuşlar vesaireler e, bunu da nasıl yaptılar bilmiyorum ama e, bunu da bulmuşlar. Beyaz, zengin, orta yaşlı erkekler tarafından e, harcanıyormuş bu enerji. E, ve şeyin ne diyor e, yıl boyunca bütün nüfusun yüzde fazlasının yüzde harcadığından daha fazla enerji harcıyormuş bu grup bu şey nüfusun bu grubu e, ya genel olarak diyor İngiltere'de yani Birleşik Krallık'ta e, herhangi bir ortalama bir kişinin harcadığı enerji Hindistan'daki ortalama bir kişiden 4 kat Afrika Doğu Afrika'daki ortalama bir kişiden 21 kat daha fazla ama evet. e, ülke içindeki eşitsizlikler daha da çarpıcı e, işte. Şöyle ilginç de bir şeye bakmışlar. Aslında e, araştırmanın asıl vurgusu, ben makaleyi de açık baktım. Asıl vurgusu enerji kullanımıyla e, şeyin e, well-being dediklerine diyelim refah veya... Refah, refah, refah. demek lazım herhalde. Refah arasındaki e, bağlantıya bakmışlar. E, bu refahı da işte fiziksel ve... E, Psikolojik sağlık, yalnızlık, enerji yoksulluğu ve vesaire vesaire diye pek çok şeyden oluşan bir skoru var. Bu Wellbeing Skoru diyorlar. Refah Skoru var. Bu Refah Skoru'na göre tabi e, zenginleşme arttıkça bu Refah Skoru artıyor ama e, ilginç bir şekilde e, diyorlar ki yani ortalama bir e, British kişisi İngiliz diyelim. 183 eğer yüksek bir refah sahipse 183 gigajül harcıyor. O, oysa ortalaması 156'ymiş. Ama diyorlar bu 100 gigajülden daha az enerji harcayanların dörtte biri, yani oldukça aslında az enerji harcayanların dörtte biri e, daha yüksek refah seviyesine sahipler. Yani aslında daha az uçarak, daha az araba kullanarak ve işte e, daha az enerji tüketerek genel olarak hayatlarında aslında e, daha e, yüksek bir yaşam kalitesine de ulaşabiliyorlar. Burada diyorlar çok karmaşık bir hesaplama var. Yani aslında daha az enerji harcayarak daha ekolojik, daha sade bir yaşam e, sürdürmüş oluyorsunuz. ve aslında refahınız da artıyor. Yani böyle de ilginç bir sonucu var e, araştırmanın. Onu da eklemiş olayım. E, ama en tabi çarpıcısı e, bu şey yani sadece uçmak için harcanan enerjinin e, insanların çoğunun e, bütün hayatı boyunca Bilse harcadığı yani. enerjiden fazla olması. Yani. Evet çok acayip bir şey yani. Ama onlar işte bir şey yapanlar araba kullananlar için spor yapıyor diyebiliriz. Çünkü hepsi SUV denen araçları kullanıyorlar. Sports car yani. diyorlar değil mi? Evet. E, SUV <gülüyor> diyorlar. Yani spor yapıyorlar onlar. Öyle. tonlarca tek kişi olarak tonlarca evet. ara, araçlara ve spor yapıyorlar. Evet e, bu yılın <gülüyor> ilk programında hani iyi haberlerde olacak onları müzik arasından sonra bırakalım. ama müzikten önce son bir e, haber Türkiye ile ilgili Türkiye'nin ulusal enerji planı yayınlandı. Evet çok enteresan yani uzun süredir bekliyorduk biz bu Ulusal Enerji Planı'nın çıkmasını. Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanan planın 2022 sonuna kadar yasaya göre çıkması gerekiyordu. Tam 2022'nin sonunda yayınladılar nihayet. Oldukça ilginç bir plan aslında. Çok kısa özetlersek tabii 2035'e hedeflemişler yani 2035'e kadar bakmışlar. Aslında 2053'e kadar bakacaklardı. Yani 2053 net sıfır hedefine uyumlu olduğu zaten söyleniyor. Neresi uyumlu onu tabii anlamak biraz kolay değil ama e, 2053 net sıfır hedefine uyumlu bir plan yapmışlar ama 2053'e kadar bakmamışlar. 2035'e kadar bakmışlar. E, ve e, birkaç hani ana başlıktan bahsedersek Enerji, elektrik tüketiminin 300'ler civarından şu anda 320 falan galiba terawatt saat, 510 terawatt saate ulaşacağını söylüyorlar ki mesela bizim yaptığımız çalışmadan biraz düşük, ilginç bu. Ee, nihai elektrik enerjisinin nihai enerji tüketimi içindeki payı %25'e çıkacak yani elektrifikasyon artıyor. Enerji yoğunluğu %35 azalacak diyorlar yani inşallah. E, fakat en ilginci elektrik kurulu gücündeki güneş enerjisinin payının 53 gigawata çıkacağını söylüyorlar ki bu oldukça iddialı bir e, hedef diyelim. Yani bu bir hedefse eğer ve e, iyi bir haber de çok yüksek çok yüksek evet yani bizim çalışmamızdaki net sıfır senaryosunda bu 59 gigawattı. Burada 53 gigawatt yani çok yakın ama rüzgar enerjisi biraz düşük. 30 gigawata çıkartıyorlar. Ee, bizim çalışmamızda o da 50 gigawatt civarındaydı. Fakat burada asıl sorun şu ki e, nükleer enerjinin e, 2035'e kadar 7,2 gigawata çıkmasını hedefliyorlar. Şimdi bu şu demek akkuyu bitecek bir de üstüne e, yarım akbuyu kadar daha yani iki reaktör daha yapılacak. Artık Bunu akkuyuya mı ekleyecekler yoksa sinopam'ı iki reaktör yapacaklar bilmiyorum ama 2035'e kadar 4.8 e, akkuyunun tamamı onun bir buçuk katı yani 7.2'yi öngörüyorlar. İki reaktör daha öngörüyorlar. E, bir de tabii en büyük problem e, bütün bu enerji planında hiçbir şekilde kömürden çıkıştan söz edilmiyor. E, yani kömür azaltılmıyor, bir enerji arttırılıyor ama. Hatta kömür de arttırılıyor çünkü 1.7 gigawattlık yeni yerli kömür santralinin sisteme dahil olacağını görmüştür. Bunu da söylerken birazcık böyle hayıflanarak yazmışlar. Diyorlar ki mevcut planlanan sahaların rezerv geliştirme sürecinde karşılaşılan sorunlar ve güçlükler dikkate alındığında yani aslında daha fazlasını yapmak isterdik ama demek <gülüyor> istiyorlar 2030 yılına kadar 1,7 gigawatt yerli kömür santralinin sisteme dahil olacağı öngörülmüştür üzerinde Daha sonra da biraz daha konuşmamızda evet. yar yarar olabilir yani. Konuşmak gerekiyor daha detaylı. Ben de biraz daha detaylı inceleyeyim ondan sonra tekrar konuşalım. Ee, doğal gazın da artışından bahsediyorlar ama. Yani bir 10 gigawatt kadar da doğal gaz artışı var. Yani netice itibariyle burada benim görebildiğim kadarıyla işte e, yeşil hidrojen elektrolizör kapasitesinden bahsediyor. E, batarya kapasitesinden bahsediyor falan. Enerji verimliğinde bayağı bir artıştan bahsediyor ama emisyonlarla ilgili e, bir öngörü de bulunmamış. Dolayısıyla bunun 2053 ile nasıl e, örtüştüğünü e, bilmiyorum. Biraz daha detaylı incelersek veya sorarsak belki bunları da görebiliriz. Evet, onu ee, da konuşabiliriz. Ben. Evet, şimdi bir kısa müzik arası verelim. Ondan sonra da birkaç iyi haberle inşallah bulabilirsek e, bitirelim. Ee, i̇ki haftadır çalamamıştık. Aslında programımızda hep vardı ama Terry Hall, e, İngiliz müzisyen, e, bu meşhur 80'lerin Ska grubu, e, hatta 70'lerin sonu galiba, e, The Specials'ın e, solistlerinden hayatını kaybetmişti. 63 yaşında, 18 Aralık günü. E, şimdi e, The Specials'dan e, bir parçayla e, onu analım. The Specials'ın 1979'da kaydettiği A Message to You Rudy aslında 1967'den Dandy Livingston'ın şarkısı. Onunla Terry Hall'u andık. Bu arada The Specials'ın da epey e, sosyal açıdan, siyasal açıdan e, güçlü bir grup olduğunu. Mesela "Free Nelson Mandela şarkısı meşhurdur The hmm. Specials'ın. Onu da hatırlayalım e, Terry Hall'a. Günaydın dedik Günaydın ve, ve e, son dakikalarımızda yılın e, ilk iyi haberiyle e, bitirelim. Evet, Balıdaş kurusu millet bahçesi yapılması isteniyordu. Ona karşı da bölge halkının bağlıların açtığı dava görüldü ve kazanan Balıdaş kurusu oldu. Yeşil Gazetede de görmek mümkün bu haberi. Ve yani mahkeme proje planlarında, yani şunları uygun bulmamış, proje planlarını, iki şehircilik ilkelerini, üç planlama esasları ve tekniklerini, dört kamu yararını ve beş hukuka uygunluk meselesi hiçbirine uymadığını söylemiş. Yani, <gülüyor> dava konusu alanın olduğu gibi korunmasının zorunlu olduğu gibi bir e, gerekçe var ki çok Bence güçlü yani burası bir koru burayı millet bahçesi adıyla aslında yapılaşmaya açılacağını söylüyor. Bir yapılaşma eyleminin olmaması gerektiğini söylüyor. Bu da aslında bütün millet bahçesi denen şeylerin aslında bir yapılaşma olduğuna dair bir mahkeme kararı. Evet bir yani. emsal de teşkil edebilir eğer normal süreç işliyorsa hukukta diyelim. Yani Peki bu orada. şimdi idari mahkemesi kararı ama bunun bir üst mahkeme şeyi olacak mı acaba? Yani itiraz ee, ederler mi? Buna itiraz olursa belki bir danıştay evet. süreci olabilir bilmiyorum. Her zaman itiraz edeceklerini düşünmek mümkün. Çünkü böyle bir yani Bekir Ardır'ın da söylediği gibi organize kötülük diye de adlandırılabilecek bir durumla karşı karşıyayız. Ama yine de şimdi hiç keyfimizi bozmayalım. Evet. şey Artı gerçekten Osman Çaklı da yazmış yani. Tamamen iptal etti. imara açan planları, Valdebah Korusu'nu mahkeme iptal etti. İmar planları neredeyse birebir aynı diyor yani. Bir, bir. Ve Valdebah Korusu'nda senelerdir bölge e, halkının e, eylemleri, direnişi vardı ve onlara karşı neredeyse bir tür e, sinir savaşı da yürütüyorlardı. Yani sürekli e, olur olmaz işte iş makinelerini vesaireleri sokmak, e, şeye, parkın içerisine gibi bir mücadele de yürütüyorlardı ama neyse ki en azından mahkeme kararıyla şu anda direniş başarıyla sonuçlandı diyebiliriz. Evet günün belki de tek iyi haberi de <gülüyor> diyebiliriz evet. ama onunla kapatmak iyi oldu. Evet. Gelecek hafta daha fazla iyi haber vermeyi umeyerek umarak bugünkü programı kapatalım. Hoşça kalın. Hoşça kalın.